Merhaba, Avrupa Parlamentosu kaya gazı çıkarmak için ÇED raporu gerektiğine karar verdi. Avrupa Parlamentosu kaya gazı çıkarmada kullanılan tartışmalı hidrolik kırma yönteminin çevre etki değerlendirme yani ÇED raporu gerektirdiği yönünde kararı verdi. Yeşiller grubundan Fransız milletvekili Sandrine Belyer, petrol ve doğal gaz lobisi ve bazı üye ülkelerin baskılarına rağmen kaya gazı kaynaklarının aranması ve çıkarılması ÇED raporu gerektirecek bu gerçekten bir ilerleme dedi. İlgili mevzuatı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle müzakere edecek olan İtalyan milletvekili Andrea Zanoni hidrolik kırma endişeleri yol açıyor dedi. Kaya gaza çıkarırken yeraltı tabakalarını kırmak için yüksek basınçlı su, kum ve kimyasallar uygulanıyor. Bilim insanları ve çevreye duyarlı gruplar bu yöntemin yeraltı sularında kirlilikten tektonik hareketlere kadar pek çok sakıncası bulunduğunu savunuyor. Avrupa Parlamentosu, büyük yol ve köprü inşaat projelerinden atık yönetimine dek pek çok alanı kapsayan 20 yıllık mevzuatını güncelliyor. Kaya gazı çıkarmanın nispeten yeni bir teknolojisi olma sebebiyle hidrolik kırma mevcut yasaların dışında kalıyordu ve ÇED raporu gerektirmiyordu. A Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Merkez Sağ Avrupa Halk Partisi ise bu düzenlemelerin ekonomik kriz döneminde şirketlere ek yükler getirmekten başka bir şeye yaramayacağını Savunduğu toplantıda gelecek temiz enerji ve kadına ait. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde Massachusetts Institute of Technology yani MIT tarafından düzenlenen Enerjide Kadının Rolü sempozyumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Güler Sabancı burada yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz nesil için çözülmesi gereken en önemli sorunun sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak olduğunu vurguladı. Sabancı, ülke ekonomilerinin gelişimi ve bunları destekleyecek enerji tedariği yöntemlerine dair alınacak kararların toplumları şekillendireceğini de söylerken, bu kararlarda kadınların sahip olması gereken role de vurgu yaptı. Sabancı konuşmasında Pew tarafından hazırlanan 2012 tarihli Temiz Enerji Eylem Planı'nda küresel ekonominin bulunduğu noktayı temiz enerji devrilme noktası olarak tanımladığını söylerken sözlerini şu şekilde sürdürdü. Ne yazık ki temiz enerji geçtiğimiz yüzyıl boyunca potansiyelinin altında kullanıldı ve kadınlar da enerji ile ilişkili kararların dışında bırakıldı. Bu çerçeveden bakıldığında aslında temiz enerji ve kadınlar birbirini tamamlıyor. Her ikisi de aynı kaderi paylaşıyor. Her ikisi de şimdiye kadar global ekonomide potansiyellerinin altında fayda sağladılar. Neyse ki gelecek onlara ait dünya çapında yapılan temiz enerji yatırımları 263 milyar doları buluyor. Bu rakam 2004 yılına kıyasla. %600 oranında daha yüksek. Uluslararası Enerji Ajansı önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın elektriğinin yarısının temiz enerji kaynaklarından temin edileceğini öngörüyor. Bu da 6 trilyon dolara yakın bir yatırım demek. 2012 yılının sonunda yaklaşık 5.2 milyon işletme temiz enerji sektörüne bağlandı. Dünya çapında enerji sektörüne ait iş gücü de ne yazık ki ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyorlar. Güler Savancı ayrıca temiz enerji teknolojilerinin küçük ölçekte ve de çok büyük faydalar sağlayacağını işaret etti. Yoksulluk sınırında ve elektriği olmadan yaşayan 1.3 milyar insandan hemen hemen %70'inin kadın olduğunu ve temiz enerji üzerinden elektrik enerjisi temin etmenin kadınların hayatını daha iyi bir statüye taşıyacağını söyledi. Umut ediyoruz. Bundan sonra Savancı enerji yatırımlarını bundan sonra tamamen yenilenebilir ve temiz enerjilerden yana yapacaktır. Hindistan'da kasırga felaketi yaşanıyor. Hindistan'ın doğu kıyılarında büyük yıkıma yol açan Faylin kasırgasından sonra yardım seferberliği başlatıldı. Enerji hatlarını koparan, ağaçları deviren ve su baskınlarına neden olan kasırganın Hindistan'a ulaşması öncesinde Orissa eyaleti ve Andhra Pradesh eyaletlerinde yaklaşık yarım milyon kişi güvenli bölgelere nakledilmişti. Rüzgar hızı saatte 200 kilometreye ulaşan ve 10-15 kilometre hızla ilerleyen kasırga 12 Ekim Cumartesi gecesi Orisa kıyılarına ulaştı. Yetkililer kasırga nedeniyle şimdiye kadar 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Orissa'da 1999'daki kasırgada binden fazla kişi ölmüştü. Kasırganın yol açtığı yıkımın sabahının ilk ışıklarıyla daha da belirginleşti. Ancak iletişim hatlarının çökmesi ve yolların kapanması hasar tespitine güçleştiriyor. Times of India gazetesi kasırga nedeniyle 3 metreyi aşan dalgalar oluştuğunu ve birçok yeri su bastığını bildirdi. Orisa eyaletinin yönetim merkezi. Bupaneşvar'da görevliler ve gönüller yardım merkezlerine ulaştırmak üzere yüz binlerce gıda paketi hazırladı. Bupaneşvar'da açık olan az sayıda dükkandan birinin sahibi Susil Kumar Singh AFP ajansına verdiği demeçte şöyle demiş. Herkes zor durumda. Onlara yardım olabilir diye dükkanımı açtım. Burada içme suyu yok. Her yer devrilmiş ağaçlarla dolu. Hindistan ordusu yardım çalışmalarına katılmalar için Orisa'ya 1200 Andhra Pradesh'e 500 askerin gönderildiğini açıkladı. Kıyı kenti Gopalpur'da binlerce kişi geceyi barınaklar, okullar ve kamu binalarında geçirdi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.